1860 numaralı konu, Hazreti Osman'ın bu husustaki kıssası, Hz. Osman'a selam vermek üzere geldim, muhasara altındaydı, yanına girerek, kardeşime merhaba, bu gece Hz. Peygamberin şu kapıdan girdiğini rüyamda gördüm, dedi ve eliyle evin içine açılan bir kapıyı gösterdi ve, Resulullah bana, ey Osman, seni kuşattılar değil mi, dedi, evet, dedim, seni susuz mu bıraktılar, dedi, evet, dedim, bunun üzerine içi dolu bir kırba uzattı, ben kana kana içtim, hatta o suyun serinliğini hala göğsümle omuzlarımın arasında hissediyorum, Resulullah bu olaydan sonra bana, Allah isterse seni onlara galip getirir, istersen bizim katımızda iftar edersin, dedi, ben de Resulullah'ın katında iftar etmeyi seçtim, dedi, Hazreti Osman o gün şehit edildi.